Aslında evlerimizde değişik halk katmanları içinde müsaadeleri mutlaka okutmalı fakat mutlaka Kur'an-ı Kerim mahalliyle okunmalı yani şu anda en iyi güveneceğimiz mahalli Suat Hoca'nın mahalli daha geniş açıklamalı bir şey arzu yapılırsa gücü yetenler biraz ilaiyet tahsidi görmüş olan Hamdi yazarın tefsirini okurlar Bir kere okumak tefsire karşı vefasızlıktır Üç kere okumak Hakkını verme yolunda atılmış sağlam bir adımdır. 10 kere okumakta vazifemizi yerine getirme sayılabilir. Bu nurlar için de öyle, Kur'an maali için de öyle, tefsir için de öyle. Bir ilmal üzerinde ciddi durmak lazım. Bütün İslam'ın ameli ve muamelata ait meselelerini ihtiva edin. üzerinde. Mutlaka evlerde de okunmalı. Bir ihtiyaç. Maalden ve ilmahalden imtihan edin. Ve bu meseleyi Kur'an haline getirmeli. Türk milleti dili Arapça olmadığından, onu anlayacak kadar da insan yetişmediğinden dolayı, yeryüzündeki Müslümanlar arasında Kur'an'ı en az bilen bir millet. Kur'an bilme, bilmeyen bir millet denebilir. Yaptığı hayırlı işlerin yanında, Kur'an'a karşı kapalı olan o kapıları en azından aralamalı. Kur'an dersi koymalı her Herkes muhtat, bir hizi okumalı, mahallede bakmalı. 20 dakika sürer ve sonra imtihan etmen onda. Kur'an doğru okuma mevzu da var. Yani Kur'an'ı bilenler doğru okumuyorlar. Kur'an'ın doğru okunması, tecrüte göre okunmasıdır. Mutlaka o işin üstadından, ki eskiler Femi Muhsin derler. Bir Femi Muhsin'den Kur'an okumalı imam hatipçi de olsa ilahiyatçı da olsa bir i Muhsin dizinin dinler çok yanlış okuyorlar. Yanlış okuyor. Baştan elifle âmzalı kitap veya âmla ile ve nas insanlar senede bir kere onu hatmedseler bundan sonra ömür 10 sene ise 10 defa hatmeder. Vefat ettiği zaman kafasında bir Kur'an mazmunu, mefhumu, mantoku Allah'ın zoruna öyle gider. Kabirde Kur'an onun için hüsnü şahadetle bağlanır. Beni ihmal etmez, gider. Okuyacağı diğer şeyleri okusun, okusun ama fakat bu olmazsa olmaz olmalı bence herkes için. Hatta öyle bir Kur'an'dan sonra cami bir izahlı bir hadis külliyatı okumada tavsiye edilir yani. Cami bir hadis külliyatı. Hadise saygılı birisinin külliyatını okumak ne olur. رَبِّيْ خِرْ وَرْحَمْ أَنْ تَخَيْرُ الْرَاحِمِ kuran Kerim'in lafı da, manası da Allah'tan. وَاِيْ مَتْلُهُ demektir. Bazılarını zannettiği gibi, çok öyle zanneden yok İslam dünyasında. 3-5 tane, böyle şaz düşünmeye alışmış, farklı düşünce, fantezisi yapan insan var. Lafızlarını Efendimiz ortaya koymuş gibi. Öyle değil yani. Nasıl öyle olsaydı bu mefhumu, mazmunu efendimiz olsaydı ben kafasına koydu. Sonra onu kendi istediği gibi şekillendirirdi. Oysa ki Kıyamet Suresi'nde de ifade edildiği gibi kelime kelime onları hafızasına almak için güzel bir gayret, özel bir çehit sarf ediyor. Fakat gene bak o gayretin, o çehitin öyle olmaması lazım geldiğini heyecanı bırakıp dilini tahrik etmemesi derlerine toparlanır. Esas konsantrasyona geçmesi lazım geldiğini dinle. Ona ezberletirecek benim diyor. Şimdi ondan anlaşılıyor ki kelime selimesine yani harfler bile önem arz ediyor orada. Bir harf fazla konamaz orada. Hatta bazıları muhakkak ki ı kerimde bazen böyle zahid gibi görülen harfler var. Onlara zahid diyorlar. Onlara karşı şiddetli tepki gösteriyorlar. Sıladır kullanılmak. Güzumludur. O harfler bile çok önemli manaya delalet eder. Bu açıdan hem mana hem de bu kelimeler, lafız, elfas, kavalip olarak, mana da onun mazrufu olarak beraber Efendimiz'e vahyedilmiş. Efendimiz de onu bir ilahi namus olarak kendi namusu değil, ilahi bir namus olarak İster bir kanun alın, ister namus karşısındaki hassasiyet şeklini alın. Bunu muhafaza etmiş milimi milimine. Bu farklı kıraatler, onları aynen korunmuş Allah Resulü sallallahu Bu namus bilme ölçüsü içinde sahabe-i kiram efendilerimiz de onu öyle almışlar. Öyle almışlar ki yerinde Hazreti Ömer, yerinde bir başkası. O farklı kıraatlerden dolayı rahatsızlık isaretmişler. Niye o öyle okuyor diye. Sonra Ermenistan civarında Hazreti Osman döneminde savaşlar oldu onda, farklı kiraatlerden dolayı alt birbirine düşmüş. Kur'an-ı Kerim'in ikinci kez istinsa edilmesi meselesi ona binaen yapılmış Hazreti Osman döneminde. Hafsa valide'mizden alınarak bu asıl Kur'an ana Kur'an ve dünyanın değişik yerlerine gönderilmiş. Bugün bugün de. Yücahi kültürün yanı başında aynı zamanda o asıl Kur'an'lara, Hz. Osman döneminde istinsa edilen Kur'an'lara sadık kalınmış, lafzına, manasına sadık kalınmış. Hat, belli bir dönemde Arap olmayanlar için değiştirildiği olmuş. Bizde Aliül Kari'nin şeyiyle değiştirilmiş, biraz Kıraat-ı Asım rivayet-i uygun şekle getirmiş fakat çok ulema tarafından tenkit görmüş bu mesele. Şimdi ona çok dikkat edilmiş, görüldüğü gibi yani. Çünkü elfas, manenin kalıbıdır. Kalıbı bozduğunuz zaman, çok defa mazmun hırpalanmış olur. Mefhum hırpalanmış olur. Hatta mantık hırpalanmış olur. Bunların hepsinin korunması, Kur'an hangi lafızlarla inmişse, onun korunmasına bağlıdır. Ve Allah Celle Celaluhu, اِنَّا نَحْنُ zikr ve وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ Derken, ile beraber mananın korunması demektir. O lafız tayir edilirse manayla çok rahatlıkla oynanabilir. Hafizan Allah böyle bin tane Kur'an'ın manasına sadık insan tarafından bin tane bir icma oluşsa şu mal tam Kur'an malidir dense şu mümkün olmayan şey hakikaten mümkün olsa, ortaya konsa ve sonra Kur'an'ın artık lafızlarına Arapça, lafızlarına ihtiyaç kalmadı. ...bu ihtiyacı karşılıyor dense... ...ilk defa Kur'an-ı Kerim'e en büyük cinayet o zaman işlenmiş olur. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'i açıktan açığa... ...her peygambere kendi hisanıyla hitap edilmiştir deniyor. Kur'an-ı Kerim'in elfazı üstadın dediği gibi... ...onun elbisesi değildir, urbası değildir, cildidir onun. Bu çok önemli bir husus yani. Şimdi ben mal okunsun diyorum yani bir yerde... Arkadaşlarımız onu okurken bir yönüyle biraz da işte açıklamalı bir şeyler var. Mümkün olsa Kur'an-ı Kerim tefsir olarak okunsa. Çünkü o nüket ancak bir tefsir içinde ifade edilebilir. İlahi kelam ancak bir tefsir içinde açılabilir. Bu da her devirde yazılan tefsir biraz kendi dönemi itibariyle inkişaf etmiş bir ufkun tefsiri olacak. Dünkü tefsirler belki bu meseleyi tam izah edemezler. Bugün yazılmış Bugün Kur'an'a inanan bir insan tarafından Yazılan bir tefsir belki Kur'an-ı Kerim'i Günümüzün insanının bir şey anlayacağı Şekilde ortaya koyabilir Katiyen en son Anlaşılan şey demiyoruz Günümüzün insanının kendi dönemi itibariyle bir şeyler Anlayabileceği bir hal alabilir Kur'an Allah kelamı var. Yani Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatı insanların kelam gücünde ne kadar yüksekse Kur'an-ı Kerim'de insanların söyleyeceği sözlerden o kadar yüksektir. Allah Celle Celaluhu vaka tenezzülatü, ilahi, tenezzülatü ilahiye ila okulil ve şersiyle onu insanın idrak seviyesinde ifade etmiştir ama fakat ondan Üstad'ın dediği gibi minnacik bir çocuk da bir şey anlar ama bir filozof da bir şey anlar. Filozof kendine göre anlar, o da kendine göre anlar. Ve bu temelde Kur'an-ı Kerim'in ifadede esas aldığı o ruhu rencide etmez yani. O ruh sabittir. Ondan bir veli de öyle, o derinliği anlar yani. Muhyiddin i̇bn Arabi anlar, İmam Rabbani anlar, Bediüzzaman anlar, o derinliği anlar. Bizim gibi avam halk da kendine göre bir şey anlar ama avam halk da der ki bu Allah kelamı, hazza kelamullah der. Ve bunu o büyük insanlar vurgulamışlar, kutup da vurgulanmışlar. Muhammed Sadık Rafi de vurgulanmış bunu. O ansiklopedi yazan Tantavi Cevheri de vurgulanmış. Herkes kendine göre anlatmış. Fakat herkes demiş ki bu Allah kelamı. Önemli bir mesele. O husus, o aysiyet korunmalı. Bu da Kur'an-ı Kerim'in elfazının manisiyle beraber korunmasına, korunmasına vabestedir. Allah tarafından Teahudi, Rabbani altına alınan şeyde. Onun beraber. Çünkü bir vahidin iki yüzüdür yani. Biri kalıp kalıbıdır onun. Öbürü de onun içindeki manidir. Elbise gibi değildir. Belki cilt gibi de değildir yani. Aynı zamanda tenasübün dışa vurması. Tenasübün bir desenidir elfaz. Kur'an-ı Kerim'in ruhunda, ruhundaki tenasübün bir dışa vuran, akseden bir tenasübüdür. Onu ondan alırsanız, ayırırsanız Kur'an-ı Kerim'i bir tenasüpsüzlüğe mahkum etmiş olursunuz. Evet, zihnimizin darlığı içinde değil. Cenab-ı Hak'ın kelamının enginliği içinde, derinliği içinde, çeşitli buğutluluğu içinde ele almak lazım. Ona zorlanmak lazım. Bu budur dememek lazım katiyen. Yani murad ilahi bu da olabilir. Yakın görünüyor bu. Bu mefhum da ona uyuyor. Bu mazmun da ona uyuyor demek lazım. Bu açıdan elfazı ı Kur'an önemli, kelimatı Kur'an çok önemli, Rufatı Kur'an çok önemli. Üstad rumuzat sadece Semaniye'yi sadece harflere münhasır olmak üzere 2-3 senesini ona vermiş, onun üzerinde durmuş. Kur'an'ın harfleri bile mucizedir yani, her şey mucize.